Bölüm 152 Ölünün başında söylenecek söz Hadis 920 Ümmü Selemeden Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hasta ve ölünün başında bulunduğunuzda Güzel sözler söyleyiniz. Zira melekler sizin dualarınıza amin derler. Ümmü Seleme, Allah ondan razı olsun, dedi ki, Ebu Seleme vefat edince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim ve ey Allah'ın Rasulu, Ebu Seleme öldü dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım, beni ve onu bağışla, onun yerine ondan daha iyisini ver, diye dua et, dedi. Ben de peygamberin dediği gibi yaptım da, Allah bana Ebu Seleme'den daha hayırlı olan Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellemi, eş olarak verdi. Hadis 921 Yine, Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken dinledim. Herhangi bir kul, sıkıntıya düşer de İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın mülkündeyiz ve ona döneceğiz. Ey Allah'ım, uğradığım musibetin ecrini ver ve bana bunun daha hayırlısını lütfet diye dua ederse Allah onu uğradığı sıkıntıdan dolayı mükafatlandırır ve ona kaybettiğinden daha hayırlısını verir. Ümmü Seleme dedi ki: "Ebu Seleme öldüğü vakit ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi dua ettim. Allah da bana Ebu Seleme'den daha hayırlısını, yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi eş olarak verdi." Hadis 922 Ebu Musa'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kulun çocuğu ölünce, Allah meleklerine şöyle der. Kulumun çocuğunun ruhunu mukabz ettiniz, buyurur. Melekler, evet. Derler. Allah, Kulumun ciğer paresini, Gönlünün meyvesini mi kopardınız? Buyurur. Melekler, Evet, Derler. Allah, Peki, Kulum ne dedi? Buyurur. Melekler, Sana hamd etti, Ve inna lillah, Ve inna ileyhi raciun, Biz senin mülkündeyiz, Ve sana döneceğiz dedi derler bunun üzerine Allah o halde kulum için cennette bir ev yapın ve adını da hamd evi koyun buyurur hadis 923 Ebu Hüeyreden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın şöyle buyurduğunu söylemiştir. Mü'min bir kulumun, dünyada sevdiklerinden birini aldığım zaman, buna sabredip, sevabını Allah'tan beklerse, onun mükafatı ancak cennettir. Hadis 924 Üsâme İbni Zeyd'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Rasulullahın kızlarından biri olan Zeynep, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme adam göndererek, çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu haber verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haber getiren kimseye, ona dön ve şunu bildir ki, veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin ve Allah'tan ecreni beklesin.'' buyurdu.